من دعا إلى الله وعمل صالحا وقال إنني من المسلمين إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا مَنْ يَهْدِهِ الله فلا مضل له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 Bu gün Selefi Salihin akidesi derslerine devam ediyoruz. İçi seneden fazladır elhamdülillah. Selefi Salihin akidesi kitabı 11 tane asıldır. Yani ehli Sünnet akidesini 11 bölüme bölünmüştür. Biz bölüm bölüm cidiyoruz. Bundan önce 5 bölümü açıkladık 2 senede. Elhamdülillah. Gidiyoruz. 5. bölüm bitti. Geçen hafta Vela vel bara bölümüdür. Bugün 6. asıldayız. Asıl asıl yani esas. Temel. Bölüm. 6.'dayız. 6. Altıncı da neyden ilgilidir? 6. da da 6 tane madde var. مثلاً شنجن مدور ولا ولبرا دس لوگ و دشمان بردا آلت تھن مدور انس تھنجلے مسالل meseleler var Birincisi مسالس یہ چنج فراست مسالس یہ چنج رویا درجن dördüncüsü sihir Beşincisi hasad, nazar. Ha? E, hasad. E, beşincisi hasad, altıncısı nazar değil mi? Göz, nazar, ayn. Ha. Altıncısı da cin. Bu altı meseleye ehli sünnetin bakışı. Yani inanca, inanç meseleleri olduğu için ehl sünnet bu konularda nasıl inanıyor? Ehl-i sünnet olarak bizler elhamdülillah ehl-i sünnetiz. Ehl-i sünnet olarak dört imama tabi ya dört imamın sücgecinden gelen itikat nedir bu konularda? Bir tane ehl-i sünnetim derse nasıl inanacak? Bu dört meseleye bakışı nasıl olacaktır? Bakışlar çok. Her şey kendine rahat inanabilir, serbesttir. Ama biz işimizi sağlam aldığımız için sağlam insanlar gibi inanmak istiyoruz. En sağlam ümmet icma etmiş bunların en sağlam olduklarına 4 imamdır. İmam Malik, İmam Abu Hanife, İmam Malik, İmam Şafii, İmam Ahmet İbni Hanbel dört mezheb imamı olara nasıl fıkıhta tabiht Akidede de onlara tabi olmamız lazım. Onların akidesi nasıl ise biz şöyle inanmamız lazım yoksa başka bir şekil inansak kurtuluş şansımız zordur. Yen de risklidir. Yen olur yan olmaz. Ama nasıl fıkıhta işimizi sağlama almışız? Her ağzı olanından fıkhı almıyoruz. عقیدم ندر او فقی اذہر درام فخر sellem teskiye اماما چن امام دونم dönem او dönemlerdir. Bu رسول اللہ üzerine neler var bereket var Onun için, Bu üç dönemde dört, e, dört imamda etba etba'u tabi'indir. Etba'u tabi'in demek sahabenin telebesinin telebeleridir. Onun için bunlar sağlam meseledir. Sağlam itikattır. Bunlar itikadlarını hocalarından almışlar. Tabi'inden almışlar. Tabi'in de resul e, sahabeden almıştır. Salihin رسول اللہ اللہ چن inanıyorsa hakiki ehli sünnettir Çin bular gibi inanmıyorsa nedir? İsm olarak ehli sünnet ise ama içi nedir? Boşaltırmış ehl-i sünnettir. Evet şimdi birinci maddemiz bizim onun üzerinde duracağız. O da nedir? Kerametler. Keramet nedir? Nasıl inanacağız keramete? Var mı? Yok mu? Sınırı nedir? Ölçüsü nedir? Her gelen bir keramet gösterebilir mi? Yen yani kerametler çok alsa hangisi Evliyaullah'tan Allah'ın dostlarındandır? Hangisi sapıklardandır? Yobazlardandır? Sihirdir? Bunları nasıl ayıracağız? Bu derse inşallah bunları hepsinin ölçüsünü vermeye çalışırız. Nereden dedik? Dört imamdan. Dört imam nereden almış? Büyük atiba u tabiinden böyle Resulullah'tan birinci ağızdan vithad bize gelmiştir. Bu önemli meseledir arkadaşlar. Önemli önemli olması nedir? Doğru inançtan biz ancak kurtulabiliriz. Doğru inançta neye bağlıdır? Nekle bağlıdır. Bizim dinimizin özelliği nedir? Nekildir. Akıl değil. Çünkü akıl kasirdir. Düşüncede Allah-u Teala diyor size ilimi çok azını verdik. Yani aklımız ilminin Allah'ın ilmini idrak edemez. Neyi idrak edebilir? Allahu u Teala'nın sadece ilmini, Eserini idrak edebilir. Ama eserinden o tayyeni idrak edemez. Zaten etse hayatın imtihanlığı, yaratılışın şeyi kalmaz. Çünkü bu hayat nedir? Bir imtihan tarlasıdır. Bu dinin özü nedir? Gayb'tir. Gaybe inananlar kurtarır. Allah-u Teala dedi gayb'tir. Cennet, cehennem gayb'tir. Bizimle yaşayanlar birçok gayiptir. Cin var, yaşıyor, melekler var. Bunlar da gayiptir. Bunları da görmemişiz. Ama inanıyoruz. İşte bu da neyden olur? Nekilden olur, akıldan olmaz. Onun için itikat, din, nekildendir. Aklın yeri dinden nerededir? Çok büyük yeri var aklın. Allah-u Teala insanoğlunu ikram etmiştir. Yaratanlardan en güzel şekilde yaratmış, insanoğluna bir ayrıcalık tanımıştır. Neyle? Akılda. Bu akla da akılın yeri o kadar önemlidir ki, o kadar allah Teala akla önem vermiş, mühimdir. O akla da en güzel bedeni allah Teala ikram etmiştir. قد کرمنا بني ادم ادم اوغلو نی ettik ne de hem bedeninde hem aklında Allah Allahu Teala insan oğlu gibi en güzel şekilde ahseni takvim en güzel şekilde Allahu Teala insan oğlundan ortaya hiçbir varlığı yaratmamıştı Onun da onun da en güzel aklı ona vermiştir Ama bu akıl nerede çalışır bâkil Allah'ın sa'i eserinde Allah'ın yarattığı nimetleri idrak etmekte çalışır. Yerini değişsen ne olur? Şimdi bu evrende 2 tane yol gösterici var. Yani bizim dilimizde 2 tane önder var. 2 tane imam var diyelim. Biri her imamı, biri şer imamı. خیر امامہ چھہ بغل رحمانہ اللہ تعالی نر دم وشلمس بیر امامہ اللہ تعالی حضرت عدم یا رات مش یہ خیر امامہ اتر او بز ببام شر امام چھم دبل بچھ امتحان تھرہ سو سندیہ یہ رزر Kim her bir her işlese her imamını tabi olmuştur خیر bir şer işlese şer imamına tabi olmuştur Akıl شر de aynen böyledir اخل ön آینم بلدر sen ایم tabi olmuşsun Çünkü İblis Allah'ın emrine karşı çıktı اللہ خرچ چھ چر چن در امام اونی چھ بوڑھ دان نور مغصھیم شرمام عبادت رسول شر امامہ تابشانہ وباض öyle bir itikadlar çıkartıyorlar ki öyle bir inancılar atıyorlar ki zannediyorlar ki kendileri bunu kendilerinden çıkarttılar. Evet. Çok bid'atçi eskiden duymamış bu bid'ati ama yapıyor. Ben bir ilçe imzattım diyor. Ama araştır tarihi. Yani İslam tarihinde, yani İslam'dan önceki tarihte o bid'at aynası var. Çünkü imam Aynen imamdır. Yol gösteren aynen yol gösterendir. İblis Hazret Adem'in oğluna kardeşini öldürtürdü aynasını bir günde yapar. Hazret Nuh'ün kavmine bid'ati, şirke öğretti, bugün de öğretir. Ama iblis uyanıktır cüncele göre de taktik değişir. Yani bid'ati cüncelleştirir verir sana, takdim eder. Teknolojiyi takip ediyor yani. Onun için kimse sevinmesin. Neden bunu diyoruz biz? Bunu diyoruz ki dikkat edelim. Kulağımıza hoş gelebilir bazı inancılar. Ama bunun ölçüsü nedir? Nekildir. Nekil nedir? Resulullah'a tabi olmak. Zaten bizim dinimizin özelliği budur. İlim nereden alınmış? رسول اللہ تن رسول اللہ چم نلمش جبریل علیہ السلام جبریل علیہ السلام اللہ تعالی رسول اللہ ہچ اشتحاد میں علمیش ہونا اختر ایتقاد مسلیہ سندے اشتہادی اختر نخطہ یہ تقد پک لو ہے fıkıh ana çizgileriyle geliyor, Resulullah uyguluyor, ondan sonra birçok meselede nokta koyulur, birçok meselede de öne açıktır. Bu da dinin bir rahmetidir. Ama itikad meselesinde özellikle bu altı mesele, itikadın çok güncel bir meselesidir. Bugün de hepimiz bu meseleyi Buradan ifrat tefrite gidebiliriz. İşte çeramettir, firasettir, rüyadır, sihirdir, hasattır nazardır. Nedir? Cindir. Buradan bu türlü itikadlerden iki türlü bize sapık yollar gösterilir. Sırat-ı müstakim dümdüz dört imamın peşinden devam ediyoruz. Ama içi Ayrı da sapık yollar var. Resulullah'ın dediği gibi sallallahu aleyhi ve sellem bu yollarda da melekle, e, şeytanlar durmuş davet ediyor. Çizsi ifrat tefrit yollarıdır. Orta yol nedir? Sırat müstakimdir. Sırat müstakim bizi cennetin hapsına götürür. Bu yollar bizi kaybettirir. Sonuçta şeytanın yolu olduğu için kendisiyle barabar bizi Ataşa sokar. Allah kurusun hepimizi. İfrat, tefrit nedir? Bulara da bakacağız bir itikatte. Onun için biz diyoruz itikat meselesinde her zamanda sırat müştakim üzerine gideceğiz. Sırat müştakim de dört imamın sücgecinden geçiyor. Evet, şimdi birinci mesele keramet meselesi. Keramet itikadi bir meseledi. Şimdi bunu ilmi ders olduğu için arkadaş yine okuyacak biz madde madde çolacağız. Ama bir ön giriş yapayım. Keramet meselesi önemli bir meselelerden birisidir. Ehli sünnetin olmasa olmazıdır. Ne demektir? Yani ehli sünnetin itikat esaslarından birisidir. Yani Müslüman imanın şartlarından birisidir. Keramete inanacaksın. Keramet ehli sünnette inanılır yeri var. Çeramete inanmayan ehl sünnete göre sapıktır. Sırat-ı müstakimden çıkmıştır. Ama bu çeramette de diğer itikatler gibi şeytan bırakmaz, iki tane yol var. Birini ifrata götürmüş, çerameti olduğu gibi inkar eder, o birini de tevhite götürmüş, her şey çeramettir der. Doğru yol nedir? Orta yol sırat-ı müstakimdir. İşte biz bu derste Allah'ın izniyle bu gün biter, yarın e, o bir derste biter. Bizim hedefimiz bütün derslerimizdeki gibi konuyu bitirmek değil, konuyu anlay anlamaktır. Yani biz burada Allah razı olsun, kardeşler gelmişler, hepimizin işi var, gelmişiz. Çoluk çocuğumuzu bırakmışız. Hem de işten gelip yorgunuz. Gelmişiz buraya niye? Niye? Burada bir şey faydadan çıkalım. Faydaydan çıkmak için de bir şart var arkadaşlar. Aynen sağnak yağmur birden akar he? ne olur? Akar gider. Değil mi? Ama ne diyorlar öbürsüne böyle sepinti yavaş yavaş yağmur yaganlı olur. Yer on, ondan faydalanır. İlim de öyledir. ilmi yavaş yavaş, basamak basamak anlatacağız, ne olur? Sistemi oturur, insanın içinde. Ama birden ilmi yüklesek ne olur? Akar gider, tutmaz. Evet, şimdi biz, Eyüp kardeşimizi yine okuyacak, biz buradan açıklarız inşallah. Selef-i Sali'nin, yani ehl Sünnet ve Cemaat akidesinin esaslarından biri de, velilerin kerametlerini tasdik etmektir. of bir şey, ayete kadar okudu. Ok. Keramet, Allah-u Teala'nın Peygamber sallallahu aleyhi ve sellemin hidayetine ve sünnetine bağlı takva sahibi salih bazı müminlerin elinde onları ikram olmak ve faziletlerini ortaya çıkarmak üzere icra ettiği olağanüstü şeylerdir. Nitekim kitap, sünnet ve icma da buna delalet etmektedir. allah Teala şöyle buyurmuştur. Bilesiniz ki Allah'ın velilerine korku yoktur. Onlar üzülmeyeceklerdir de. onlar iman edip de takvaya ermiş olanlardır. Dünya hayatında da, ahirette de onlara müjde vardır. Allah'ın sözlerinde asla değişme yoktur. İşte bu büyük kurtuluşun ta kendisidir. De Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem de şöyle buyurmuştur. allah Teala buyurdu ki kim benim bir velime bir veli kuluma düşmanlık ederse ben ona savaş açarım. Evet. Şimdi Bu kitap arkadaşlar Metin kitabıdır. Metin nedir? Yani her cümlesi bir kaydedir. Önemli kitaptır bu. Özdür, sözdür. Onun için bunları teker teker açacağız biz. Yani bu diğer kitaplar gibi değil, roman gibi, yani masal gibi, yen yani bele şerh gibi bunu açmak zorundayız. Şimdi diyor ki ehli sünnetin ehli sünnet dedik در دم ایت شرامت ھے ندھ این şimdi burada ہختر şey var bunu anlamamız lazım şey ayeti okudu arkadaş خدا شونس o ayet شرامات anlamadan önce iki tane terim var ر anlamamız lazım Bu, itikada anlamadan önce. Bir, çeramet nedir onu anlayacağız. Bir de, çerametin sahipleri kimdir? O ayette geçti, Evliyaullah, Evliya nedir? Bu kişisini anladıktan sonra, mesele otomatik olarak, tabir caiz ise çözülür. Ondan sonra önümüze, bazı sorunlar çıkarırken, aklınızdaki sorular, bu iki terimi anladıktan sonra, Artık soramaz, sormazsınız. Çünkü çözüldü. Keramet nedir? Keramet arkadaşlar aslında da kerameti tanıtmadan önce kerametin aslını tanıtmamız lazım. Keramet önce de kısa da tanıtsa oğlan üstü bir şeydir. Yani bir artı bir iki bellidir. Ama keramet nedir? İmkanı olmayan bir şey ortaya çıkmasıdır. Bunun da aslı nedir? Mucizedir. Mucize. Mucize nedir? Mucize de Allah-u Teala mucizeyi peygamberlere verir. O da nedir? O da olağanüstü bir meseledir. İmkanı olmayan Yani insanın gücünün dışında alışılmayan bunu kimse yapamaz. İstese de yapamaz. İllaç bir gizli gücünü yapsın. O da tabii Allahu Teâlâ'dır. Yoksa insanın bütün insanlar toplansalar öyle bir şey yapamazlar. Mesela ölüyi diriltmek. Hı? Kurucağı yaşaltmak. Denizi yarmak. Bunlar nedir? Mucizelerdir. Birden Ataşa girdi Hz. İbrahim gibi ateşte yakmasın ona ateş. Bunlar mucizedir. Bunları Allah Teala çime verir? Sadece peygamberlerine verir. Yani elçilerine verir. Başkalarına verebilir verir mi? Hayır. Mucize peygamberlere hastır. Ama mucize nedir? Mucizeyi niye verir Allah Teala? elçilerine önce mucizenin bir sebebi Allahu Teala her şeye kadirdir. İnsanoğluna bunu anlatıyor Allah Teala. Yani şimdi biz biliyoruz ki ölü öldü dirilmez. Ama Allah Teala yaş insanoğludur. Belki gaybe inanır için tereddüt geçirir. Ne diyor? Bakın ölüyi diriltiyor. peygamberim, benim elçim. insan ateşe girse değil, böyle bir ataşın yanından geçse yarısı kızarır. Ama bir peygamberi Hazreti İbrahim'i ateşe atıyorlar, içinden sakselim yürüyerek çıkıyor. Sadece bağlandığı ipler yanıyor. Bu nedir? olan üstü bir şeydir. Yani bunu İbrahim'in aleyhissalatü vesselam, Yeryüzünde bütün insanlar toplansa bunu yapamazlar. Ama bunu kim yapıyor? Bir elçi yapıyor. Ne için? Allah'ın kudreti ortaya çıkıyor. İçi o peygambere destektir. İnsanlar bilsiler ki ben kendimden bir şey getirmedim. Beni bu dünyayı yaratan benim beni göndermiştir, benim destekçimdir. Üç, imanı güclendirir kimin imanını elçilerin mi hayır elçinin imanı zaten tamamdır karşısındaki davet ettiği elçiler kavmin imanını güclendirir bu mucize peygamberlerin mucizesi nedir saysak bitmez saysak bitmez ölü diriltmek, hastayı eğiltmek, İm bazı hastalar imkanı yoktur eğilsin. Mesela doğuştan kördür Hazreti İsa, onun gözünü açıyordu. Vesaire. Bu mucizeler bitmez. Bu hepsi var. Bu mucizedir. İyidir. Çeramet nedir? Çeramet, Ha bir de peygamberimizin sallallahu aleyhi ve sellem mucizesi. Burada peygamberimizin sallallahu aleyhi ve sellem mucizesi bütün peygamberlerin mucizesini alimler diler toplamıştır. Yani her peygamber bir mucize göstermişse Resulullah aynasını göstermiştir. Ama Resulullah'ın sallallahu aleyhi ve sellem en büyük mucizesi nedir? ha Kur'an-ı Kerim'dir. Neden? Çünkü bütün peygamberler sadece kavimlerine gelmişler. Ama Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem bütün ümmete rahmeten lil alemin gelmiş, hem zamanındaki bütün ümmeti muhataba etmiş. Onun için cihad emrolunmuştur. Resulullah zamanında da Şam'a ordu gönderilmiştir. Artık tebliğ başlamıştır. Ayrıca kıyamete kadar olan bir dindir. İslam din. Onun için mucizeler dedik niye gönderilir? Oradaki oturanların imanı yüzülsün. Ama Kur'an içerim kalır. Bak biz bu günde Kur'an'ın mucizesiyle, bereketiyle bu günde biz Müslüman olmuşuz, imanlığo imanlı olmuşuz. Ha o mucizelerden destek alıyoruz Resulullah'tan. Ama asas mucize tabi وسائ رس اللہ موجی یا رسول اللہ آذمش وسائرہ بعض موجہ یا رسول اللہ gibi mesela حضرت İbrahim Ateşe girdi, Resulullah ateşe giremedi. Yani olmadı böyle bir münasebet. Ama bu, bu mucizesi kıyamet gününe kadar çerametten devam ediyor. Şimdi ona geleceğiz. Mucizeler çerametlere aktarılır. Kendisi girmedi, ashabı girdi. Hatta bildim mi? Yani, mucize de iki şekildir. bir, Mucize, hissi bir manevi. Hissi nedir? Meselen, verir. Bu mucizedir değil mi مانوی haber verir در مل رب خبر ورث موجی درد ربتن خبر ورنہ بخر kızdır چھزکر یا قصد موجیزہ Gelecekte olan bir olayı haber veriyor. O olay Resulullah haber verdikten sonra oluyor. Yen yani zamanında yen yani sonra. Yen yani de Resulullah'ın hayatı zamanında mesela bugün de bu olay oldu filan yerde. Sonradan haber geliyor. Aynen saatte o olay olmuş. Mesela Resulullah dedi Kisra bir gün öldü. Oğlu onu öldürdü. Aynen bir ay sonra haber geliyor. Kisra o tarihte ölmüştür. Bu da mucize. devam eder Ama keramet adıyla devam ediyor. Ama bir basamak düşüktür. Mucize iddia ile gelir. Ne iddiasıyla nübüvvet iddiasıyla gelir. Yani mucizeyi gösteren peygamber iddia eder. Diyor ben peygamberim mucize gösteriyorum. Ama kerameti gösteren veli he? ümmete verildi Ümmetin kimine verildi? Hepimize verilmedi. Ümmetin içinde peygamberlerin varislerine verildi. Onlar da kimlerdir? Alimler. Alimler bir mesele üzerine toplansalar deseler bu budur. O hüccettir, o esmettir. Doğrudur yani. Zaten icma buradan çıkıyor. İşte icma'yı inkar edenlere, icma'yı inkar edenlere sapık oldukları buradan ortaya çıkıyor. Onun için ehl Sünnet'in dört tane temel taşı var. Kur'an Sünnet, icma, kıyas. Evet. ne de icma ediyorlar? Ümmet. Çünkü ismet var olarda. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem diyor, ümmetim dalalet üzerine toplanmaz. Bitti. Demek ki ama keramet yani mucize ümmete değil tersine şahsa veriliyor. Ümmette de görünebilir ama özellikle kime veriliyor biçimlik? Şahıslara veriliyor. ha şimdi gelirim hangi şahsa veriliyor? Şimdi esmeti bildik. Alimlere, ümmete veriliyor. şimdi alimlere derken her çeşit diploma almış prüftur bilmem nedir ben alimim değil biliyorsunuz yani e, düzenin verdiği şehadetle he ümmetin verdiği şehadet diploma farklıdır kim alimdir ehl sünnet bunun tanımını yapmış yani burada kıvırlayamaz bir sene ray cibi oturtmuş nasıl tren önündeki şeye gider. E, e, yok, önündeki istasyona e, gider. Başka istasyona gidemez. İstese de bile birini treni kaçirtsın, nereye kaçırdıracak? He? Önündeki istasyona gider. Alimin de, alim de ehli sünnet alimi rayı tutmuştur. Alim ilmi kitap sünnete bağlanacak. Kaynağı kitap sünnet olacak. ilmiyle de amel edecek. Yani bir tane ilmiyle amel etmesi o alim değil. Bu ölçüdür. Onun için bir tane var çok güzel kitap sünnetten bahsediyor ama yaşamıyor onu. O alim değil. Ondan almayın ilim. Bir tane yaşıyor İslamiyet'i ama konuş nereden getirdin bunu bilmiyorum böyle gördüm. O da alim değil tabi. Demek ki ilmiyle amel eden alimdir. Onun peşine takılır. İsmet ona verilmiştir. ha Şimdi vilayet kime verilmiştir? Şey, e, mucize kime verilmiştir? Mucize alimlere verilmiştir. Aynen. Ama cümlelerine değil, içlerinden Allah seçer. Nasıl elçileri seçer? Allah Teala onu seçer. Bunun da kriterleri var, Allah-u Teala bunları bilintirmiş. Veli olmak istiyorsan aday olmak, bu intihandan geçeceksin. Nasıl bir tane katılıyor sınava? İşte bunlar, bu sorulara cevap etsen sınavdan geçersin. Yani sen mesela bir şirkette tayin olacaksın, bir müdür yani bir baş İşte bu diploman olsun, böyle görüşün olsun, böyle filan olsun, filan olsun, bunları getir, senin intihar edip yaparız. Evliya Allah da öyledir. Kriterleri var, onları geçeceksin, sana keramet verilir. Olar nedir? O da nedir? Veli olacaksın. İyidir, veli nasıl olur? Veli, Veli, bir yolu var veli yolu olmadı o da nedir ayette geçtiği gibi takva sahibi olacaksın in ve ellezine amenu ve kanu yetekun iman ettiler ve takva sahipleridir takva nedir arkadaşlar dedik <gülüyor> takva Hakkıyla Allah'tan korkacağız. Allah seni görmüyor? Sen Allahu Teala'yı görmüyorsan o seni görüyor. Bu nedir? Takva ehlidir. Bu işte veli olur. Yani Türkçesi bizim anladığımız dilden yerde yürürken karıncayı bile bas basmaz. Neden? Karıncanın ve benim Rabbim aynıdır. Beni görür. Böyle adam ne olur? Kimse bundan zerel görür mü? Görmez. Kendi nefsi zerel görür bundan? Görmez. O zaman bu evliya Allah'tır. İyidir. Nasıl takva sahibi olursun? Şimdi biz takvayı anladık. Sahibi nasıl olursun? Her adam takva... Ben de Allah'tan korkuyorum. Karıncayı basmıyorum. Ama bakayım takva sahibi ehline girmiyorum. Aaa takva sahibi olmak için ne lazım? بر بس کھن تھی اودھنے دین سزل مش بیر یول وی طبر سم چزمش رسول اللہ ص اللہ چم امرت مش اللہ تعالیٰ رسول چھزمش چمن امرہ اللہ da nedir günlük hayatını nasıl گزاس Bir, bir, bir insanın, bir kulun neyi var? 24 çağatı var. 24 çağatın mesela 600 günü bir aydır, 12 ayı da bir senedir. Ömrü de bu kadar senedir. Burada nasıl yaşayacaksın? Seninle kataloğun var, tabi-i caiziyse. O da senin için çizilmiş. Bunları yerine getir, sen muttaki olursun. Muttaki oldun, evliyaullah olursun. Şimdi dinin mertebeleri üçtür bilirsin Cibril hadisinde. İslam, iman, ihsan. İslam nedir? Genel bir musulman oldun. Genel. Şahadeti getirdin düz bir musulmansın. İman nedir? İman mertebesi. İkinci mertebe şuurlu bir musulman oldun. İmanı canlandırıyorsun, yaşıyorsun, Allah rızasını takip ediyorsun. İhsan nedir? Zirvete yetiştim. Zirvet nedir? Ben Allah'ı görmüyorsan Allah beni görüyor. O zaman saat gibi çalışıyor Allah rızası için. Her şeyimi Allah yolunda, O'nun matodunda gidiyorum. Bu nedir? İhsan derecesidir. İhsan dedik, alanı dardır. İman derecesinin alanı geniştir. İslam derecesinin de alanı dardır. Ama İslam derecesinde insanlar çoktur. Çünkü düz musulman çoktur. İman derecesi ortadır. İhsan derecesi azın azıdır. Neden? Çünkü intihan oraya varmak çok zordur. Her şeyini Allah rızası için yapacaksın. İyi de o alana girdin ne olursun? Evliyaullah olursun. Evliyaullah nedir? Çin var orada peygamberler var. Bunlar da Evliyaullah'tır. salihler, sıddıklar, şehidler muttakiler ha i iman hepsi oradadır o alandadır ora girdin evet sene evliya olla oldun ne oldu? mucizenin bir düşük makamı sene verildi o da nedir? keramettir keramet sene verildi O zaman sen resulların gösterdiği gibi çerâmet de gösterebilirsin. Buna eli sünnet böyle inanıyor. Anlaşıldı mı şimdi arkadaşlar? Yani Ahmet Mahmut önümüzde havada uçsa ama Kur'an sünnete göre amel etmiyorsa nedir? Bu çerâmet değildir. Ama bir dene bir mucize gösterdi. Kur'an sünnete de uyur. Evet bu, ne diyeriz? Bu çeramettir. Bu salih insandır, çeramet gösteriyor. İşte bu çişert, terim önemlidir. Bir çerameti anladık biz nedir? Olanüstü bir mucize gösterilir. İki, evliyaullah'tır. Bir de nasıl evliyaullah olur? Onu da bildik. Yani de evliyaullahımın olmanın şerti nedir? Her şeyin Resulullah'ın çizdiği yolda olur. Resulullah ne demişse onu yapacaksın. İbadet, günlük hayatın 24 saat, nasıl yatacağız, nasıl kalkacağız, hatta nasıl tuvalete gireceğiz, çıkacağız Resulullah bize öğretmiştir. Bir dene bunları hepsini kriterleri yerine getirmese Uliyaullah şeyini almaz. نبوتھر پھیغمبر شرامتن çalışır فرق بدر çünkü birinci mücelleftir, emrolunmuş Allah tarafından sen davet et bu mucizeyi de sana veriyorum, sana destek olsun. Diğer taraf Veli ne yapıyor? Allahu Teala, Veli çeramet istemiyor ama Allah-u Teala ona veriyor, ikram ediyor. İstediği zaman çerameti göster, gösteremez Veli. Çerameti gösterse aynı televizyondaki gibi sihirbazlar gibi olur. o Tak diyece o yerdir çıkar. Böyle değil. Tam tersine veli-i keramet gösterse bilmez. Şimdi ona geleceğiz. Veli-i keramet gösterse baksa meselenin iradesinin dışında bir keramet gösterdi. Bilir bu imtihandır hemen sücdeye kapalır. Şükreder cizler kendisini. Neden? Çünkü nefis kabarır, şehvet, şeytane kapı aralar Evet. Şimdi bir mesele var burada dedik. İhsan derecesi dedik. Derecesi alanı çok dardır. O alanda o alanın en büyük çerameti nedir? Arkadaşlar, alimler diyorlar. İhsan derecesinin çerameti alanı dardır. Allah Teala vakia sonrasında sayılarını da bilirttiriyor bize. Ne diyor? وَالسَّابِقُونَ السَّابِقُونَ اُولَٰئِكَ الْمُقَرَّبُونَ ثُلَّتٌ مِنَ الْاَوَّلِينَ وَقَلِيلٌ مِنَ الْآخَرِينَ <gülüyor> Sahaba döneminde çokunlıktılar bunlar. Ama bizim dönemimizde sahabeden sonra azınlıktılar. Alimler diyorlar ki en büyük ceramet değilsen mucize göstereceksin. En büyük ceramet ihsan derecesinde sabit kalacaksın. Çünkü ihsan derecesinden bir tık aşağıya düşebilirsin. Yani nedir bu? İstikamet üzerinde sabit kalmaktır. En büyük keramet budur. Onun için bir tane iman üzerine öldü, duruşlu öldü, bilin o en büyük evliya Allah'tır. Yok bir tane suyun üzerinde öldü, hastayı eğitti, bu keramet bu evliya Allah'tır. Bu şeytanın yoludur, fitnesidir. Şimdi onlara geleceğiz. İfrat, tefriti olanlar var ya onları açıklayacağız. Ama biz basamak basamak gidiyoruz. Meseleyi çözelim. Tam Biz de hadde. Onun için en büyük keramet nedir? İstikamet üzerine kalmaktır. Yani sen ihsan alanına girdin, burada sabit kalacaksın. Allah-u Teala'yı karşılayacak kadar o mertebede kalacaksın. شرمت بدرشتر اونی چن صحابہ چوکھ شرامت شرامت مشل محمد رسول اللہ یوک سعد مشل اوہن الولدل مشل یہ دولدال doldurmuşlar onu canlandırmışlar. Çünkü o zaman mürciie yok iydur. Sahaba zamanında. Mürciye fikri yok iydur. Yani sadece la ilahe illallah kurtarırsın diye bir şey yok iydur. Orda la ilahe desen amel etmesen seni bir de dışarı atarlardı İslam'dan. La ilahe illallah diyorsun şart 5 5 şartın altına imza attın. O imzala imza attın şartları yerine getireceksin. Evet şimdi çerâmeti Dedik ki en büyüğü nedir? İstikamet üzerine kalmaktır. Ehli sünnet neye inanır? Bu çeramete inanır. Çeramet nedir? Allah Teala oğlan üstü bir mucizeyi ev, evliyaullah üzerinde gösterir. Velilerin üzerinde gösterir. Veliler kimlerdir ehli sünnete göre? Dedik ki müminler muttekiler Salihler bu müminler muttakiler Salihler bu çok önemlidir arkadaşlar ezberleyin bunu Çarammet bu sifatlardan ayrılmaz Ondan sonra burada açıklıyor bunların bu sifatlarını açılıyor bir de nasıl muttaki olur mümin olur Salih olur Resulullah'ın neyine uyar? Sünnetine, yoluna. Resulullah'ın sallallahu aleyhi ve sünnetinden, yolundan ayrılmaz. Bu ne olur? Evliyaullah olur, muttaki olur, salih olur. İşte bu, bu türlü çeramete ehli sünnet ne yapıyor? İnanıyor. Allahu Teala diyor ki, bu çerameti niye bu muminlerin niye bu muminlerin elinde gösteriyor? اخرام اخرم دینا اخرام kendi nefsinde anlamına gelir yani Allah-u Teala yedi asmandan seni müjde verdi, onayladı. Evet, sen ihsan alanındasın. Yani buna da alimler ne diyorlar? بُشْرَا عَاCIْلِ الْمُؤْمِنِ Ayette geçiyor ki, şimdi ayeti açıklayacağız inşallah. لَهُمُ الْبُشْرَا فِي حَيَاتِ الدُّنْيَا Dünya hayatında onlara müjde var. İşte bu müjde nedir? Keremettir. ölümden önce Allah Teala diyor yani ben seni kabul ettim salihlerden evet keramet de nedir dedik ki Aslında alimler diyorlar mucizelerin uzantısıdır yani bir veli bir keramet gösteriyorsa asıl da bu keramet kime dönüyor o peygamberine dönüyor peygamberimizden önce peygamberlerin etbaı da keramet göstermiş. Neden kerametleri görünmüş? Çünkü nebilerine tabi gidiyor. Nebilerinin mucizesidir. Bunlar da devam ediyor. İşte bizim de ümmette keramet nedir? nebi, nebi Peygamberimizin mucizesinin devamıdır. Onun için alimler dediler ki Beis kerametleri Resulullah göstermedi. Mesela Ataş meselesi. Kim gösterdi onu? Ashabı. Yende bir günde bir veli gösterebilir. Yen de yarın, yende yüz sene sonra yende kıyamete yakın bir veli gösterebilir. En, en son keramet de deccelden olur. Biliyorsunuz. Deccel Medine'ye giremez. Giremez. gen çıkar karşısına bu diğer beni iman etmen senin rabbinin yanında Cnet cehennem de var bu iman et mürüm desse sana tür cehenneme kendi cehennemin Resullah diyor o cehennem cennettir cenneti cehennemdir diyor ve o cenze diğer iman et yer Hayır iman etmem sen decelsin Rasulullah Sallallahu aleyhi ve sellem seni bize tanıttı vasfını şirin Şamain hepsi Sen ben sen oradan tanıyor Sen yalancısın, deccalsın. Deccal, her çeşi öldürür, bunu öldürmez Sübhanallah. Ne yapar? Buna işkence verir. Kalkar ne yapar? Testereyden çiğe böler bunu. Allah-u Teala bir de, bir de onu canlandırır. Çiğe böler, canlandırır. O zaman ne olur? Bundan anca ahkam kesiyor. Her çeşi öldürüyordu, her çeşi inanıyordu. O zaman ne oldu? Yalan ortaya çıktı. Hemen süpürür, kaçar. Deccal orada. Mecidine. Bak bir ceng veli onu kaçırdı. Tabii nereye gidiyor? Leccal aceline gidiyor. Kaçar Beytül Makdis'e Yahudilerin yanına Filistin'e. Bütün Yahudiler, Hristiyanlar bütün hepsi orada toplanmış. Beytül Makdis'in de içinde müminler var. Mehdi'yi bekliyorlar. Orada savaş olsun. Kaçar var oradan Hazret İsa iner onu öldürür işte o başka bir hikaye. Maksat nedir? En son çerameti o, o işte gösterir. Ondan sonra çerameti yer üzerinde kalmaz. Mehdi gelir, Hazreti İse yer üzerinde ne olur? Cül olur, cülistanlık olur. 40 sene, acih olan rivayette, Hazreti İse yer üzerinde hükmeder, ne Yahudine Hristiyan ne bir şey kalır. Ne kin kalır, ne nefret kalır. Çocuklar ilanla oynarlar. Kurttan koyun, beraber yürür. İşte bu çeramet nedir Aslında Bu çeramet Allahu Subhanahu ve Teala'nın neydir? Peygamberlerin yani bir veli çerameti gösterdi, anlamı geliyor. Peygamberinden alıyor desteğini. Yani bu fazıl, bu nimet peygambere dönüyor sallallahu aleyhi ve sellem. O zaman bir tane namaz kılmıyorsa, yen ehli bid'at ise çeramet gösterebilir mi? Gösteremez. Kim Resulullah'ın yolunda olsa o çeramat gösterir. İşte bu çeramattir arkadaşlar. Bu da neyle sabittir Ehl-i Sünnet'e göre? Kitap, sünnet, icma. Üç ana kaynağımızdan sabittir. Ehl-i Sünnet diyor ki, çerameti inkar eden sapıktır. Evet. Şimdi burada bir delil var. diyor diyor ki ki ne korkanlar ne üzülürler. Nerede korkarlar? Gelecek. Gelecekte. Nerede üzülürler? Geçmiş. Hayatta. Anlatabildim mi? Yani ehl-i sünnet kerameti sabit kıldığı için keramete inandığı için keramete inanmayanlar nedir? Olar onlar için sahaptır. Bak bu ayet açık "Evliya Allah" diyor. Veliler biz dedik veliler kimdir? kitab ve sünnete hakkıyla Resulullah'ın izinde gidendir. Velilerin başı kimdir? Ashaptır, tabiindir, tabi'u tabiindir, dört imamdır. Bunlar evliyaullah değilse yer üzerinde veli yoktur. En büyük evliyaullah alimlerdir. ama hangi alim dedik elmiyle amel eden alimlerdir heh rabbani alimler bunu diyerler rabbani nedir her şeyleri rab içindir yani hayatlarını rablarına adamışlar onu da mesela imam melik apaçuk açıklıyor ben ibadet etmeye param olmasa et alayım kitabımı satıp et alıp Yerim, ibadete gücleneyim. İşte ne derler? Rabbani alim derler. Yeti yuyur ibadet için. Demek ki onları yemekleri içmekleri yatmakları da ibadettir. Ya, her şey niyete göredir İslamiyet'te. İşte an, niyetini Allah için etsen, yedin, içtin, yattın. Hatta Resulullah diyor hanımlarınızla yatakta yatsanız, o da ibadettir. Sahaba diyor, ya nasıl olur ya Resulallah, biz yani şehvet gideriyoruz. E ya diyor, haramda giderse, demek ki niyete bağlıdır. Şehvetin halalında gideriyorsun, ibadettir. ya ne kadar bir nimet dindeyiz, Allahu Ekber. Evet diyor, Allah'ın velilerine, ne bu dünyada, ne o dünyada, korku, üzüntü yoktur. İnsan oğlu ölümden korkar mı? Korkar. Musibetten korkar mı? Korkar. Evlat acısından korkar. Mal yoksunluğundan fakirlikten korkar. Ama ulü'lallah bulardan korkmaz. Onun için ne demişler evliyaullahlar? Demişler krallar bizseler biz ne mutluluktayız, saadetteyiz. Celiller bizim gözümüzden onu Söke söke kılıç sanalılar. Ama bilmiyorlar, anlamazlar bizim dilimizden. Yani saadet asılda nerededir? Gönüldedir. Asıl saadet gönüldedir. Bakma sen, şimdi asıl saadet gönüldedir. Nasıl yaşanılır bu? Bu gönül Allah sevgisiyle doldu. Bunu yaratanla bir ilişki kurdu. Bu kalp yer üzerinde en mutlu kalıptır. Ama tabii Allah seni ne götürür? Resulullah'ın yolu götürür. Bir de bir yol daha var. O da nedir? İblis'in yoludur. Seni ataşa götürür. O da nedir? Ehli şehvet bu dünya için çalışanlardır. Bak şimdi bir de niye istiyor zengin olsun? He? Niye istiyor zengin olsun? İstiyor, kalbi mutlu olsun. Değil mi? Yani ben zengin olsam diyor, lüküs arabaya minerim, en güzel kadınla evlenirim, en güzel şatoyu yaparım, ne olur? Her tahtillere giderim, ne olur? Eylenir, eğlenirim. Neren eğlenir senin? E, her şey kalptedir. Demek ki bu şeytana uymuş. Değil mi? Şeytanın yolunda geliyor. Bu geçicidir. Nasıl bir ilacı, bir yarayı pansuvan yapıyorsun, Ama yara kalıyor altta. Ama gidiyorsun bir doktor da onu yarayı ilaç ediyor. O ilaç asıl Allah sevgisiyle olan mutluluk ilaçtır. Ama bu şeytan sana pansuvan ediyor ama o pansuvan da alttan yere işliyor seni kötü yere götürüyor. Saadetin asıl yeri kalptedir. Onun için evliyaullah fakir de olsa musibet de gelse çocuğu da ölse he ha? En sevdukuda de ölse, deprem olsa hiç sıkıntısı yoktur. Ölümü de görse sıkıntısı yoktur. Neden? la Allah daale demiş. Onlar üzerine korku yoktur. Onlar korkmazlar çünkü. Neden korkmazlar? Yani tabi onlar o bir tarafı girentiye aldıkları için korkmuyorlar. Yani sen şimdi askerdesin ha? İzine indin. Sana askerden izin için bir kağıt verecekler. فون تھر جلدی kadar korkarsın değil mi hemen beni asker خار ya دے ما ناخیر ان بات یہ کچھ اما دہ وہ پسا پورت اول سن چملین سن اہلیات او سن عربک اما اول مسا کور خار سن اے اولیا evliyaullah da o bir جی شی için korkuları yoksa ellerinde tezkereleri var. Nereden garanti etmişler? E Allah keramet de göster olarak. Yani seçtim sizi. En büyük keramet nedir dedik? Dinin üzerinde sabit kılıyorum. Bakıyorum fitne her çeşit mod değişiyor. Her çeşit bir fitne de tahviz veriyor. Ama ben kılıp kıyafetim, imanım, dinim, ibadetim daha fazla artıyor. O zaman bu Allah'tan seni onaydır. Sen evliya Allah'sın. Yani değil ki de bir, bir artı çiğ ile göreyim elimde bir parmaklarım lamba gibi yansın. O sahabenin parmağı gibi. Ben çeramet gösterdim. E zaten şu anda ifret tefhite gidenler öyle yapıyorlar. Hangilerin hocası bir şey gösterdi? Ha bu çeramettir. Hasıl da o geleceğiz ona. Şeytanın bu konuda çok acayip yolları var. Biz şimdi çimlik tespiti ediyoruz. En önemlisi de budur. Biz kendi ehli sünnete göre çaremet anlayalım. Ondan sonra onlara geliriz. Onları anlatmamız artık kolay olur. Belki ben demedim size. Hep sizle böyle bir Ağzından alırsınız. Neden? Çünkü motot oturdu. Ehli sünnete göre motot nedir? Onun için evliya Allah dünyada az kalsın, susuz kalsın korkmaz. Ve lahum yahzanun ölümden sonra üzüntüyü de görmezler. Üzüntü nedir arkadaşlar? Üzüntü korkudan daha az bir şeydir. He? Halbuki bizim elimizdeki kitablarda, Kur'an'da, sünnette, kaynakta ne anlatıyor Allah ve Resulü sallallahu aleyhi ve sellem? Bize ne anlatıyor? Ölümden sonra diyor ki اَنَّاسُ نِيَامٌ اِذَا مَا تُو اِنْتَبَهُ Alimler diyorlar ki insanlar uyumuşlar. Ölseler, dirilirler. Uyanırlar. Şimdi biz uyumuşuz. Dünya böyle gider en Öldük, ay vah ne yaptık. Sorguya çekildik. Ebedi hayat, bitmeyen. Ya bir dakika durun. Bana bir şans daha verin, döneyim. Bu sefer çok iyi gelirim. Böyle bir şans da yoktur. Onun için alimler demişler, şimdi insanlar uyuyorlar. Ama kim uyumuyor? Evliyaullah. Evliyaullah. Öldü. Diyerler ona sen uyu dinlen. Cennete keder. Eksi. Hüzün nedir? Biz açıyoruz bakıyoruz işte ölüm aslasından azap melekleri geliyor. Kassab nasıl deriyi çekiyor? oyunun soyur Yüzüyor derisini. Böyle çer çekiyor. Böyle yüzer ruhunu. باقی سنگھرہ سن سا خبر عذاب kabir azabın var منگچر cehennemden bir çukur oluyor senin خبرین sonra بالم gününün azabı جہین چکر اولو سن قبر سورا محشر bu عذاب korkunç رسول şekilde anlattı Ondan sonra hatta cennete girer, hatta kan geldin. Sıratı geçtin. Kan bile korku var. Geliyorsun taburdan girirsin. Melekler deyip hop sen dur burada. Gel bu yana. Neden? Ben işte taburda zumara. Allah-u Teala diyor giriyoruz cennete. Biz aldık tezkeremizi cennet malı. Olmaz kul hakkı var sende. Allah seni affetmişse ama kul hakkını kuldan gideceksin. Dönürsün ya Rabbi diyorsun bana. Allah-u Teala diyor ben hakkımı affettim. Sen de حقیارے şey e e yani evet, veriyor مسلسن الَّذِينَ آمَنُوا وَكَانُوا يَتَّقُونَ آمنوا nedir burada? Arkadaşlar iman ettiler. Şimdi her çeşt iman ediyor. Her çeştür ben Allah'a iman ediyorum. iman da çeşikildir. Bir adet gereği, laf gereği, bir de hakiki iman. Hakiki iman nedir? Yani Allah'ın emirlerinin bütününün yerine getireceksin. sınırlarının da önünde duracaksın. Bir de bunları yerine getirip iki şeyden, üç şeyden getireceksin. Bir sevâ sevâ severek, iki Allah'tan korkarak ya yapmasam, aşsam, yerine getirmesem azabı var. Bir de umidi çok yüksek olacak Allahu Teala'ya. Eğer ben aşsam da, hatam da olsa Allah Rabbim gafur rahim. Bu üçü dengeli çalışmasa sen evliya Allah olamazsın. Hakiki imam budur. Eydir bunu da yaptın. Yine yetmür veli olmak için dedim. Sifat burada apaçuk. Ve kanu yettekun. Takva nedir? Yani Allahu u Teala'yı her yerde beni Allahu Teala görüyor. Biliyorsunuz o hoca e, telebelerini icazet vermeden önce kontrol ediyor. Her birisinin eline bir tavuk veriyor. Diyor gelin bunu bir yerde kesin, kimse sizi görmesin. Çöyde, medrese olacağız. Bunlar gidiyorlar, hepsi kesip getiriyor. Biri diyor merdiven altında çestin, biri diyor çölde dağın çınarında, biri diyor ağacın altında, hiç kimse beni görmedi. Bir tanesi geliyor, elinde tavuk diri canlı, kesmedin diyor. Niye kesmedin? E diyor nereye gittim baktım Allah beni görüyor. Sen dedin hiç kimse Allah-u Teala her yerde beni görür. Onun için kesemedim. Dedi. Tamam dedi sen yetişmişsin. İşte ehli, ehli iman da hakiki ihsanda 24 saat kendimi Allah-u Teala görüyor. En büyük çaramette budur. Evet sonra ne diyor allah Teala ayetin devamında? Diyor ki lehumul الْبُشْرَى فِي الْحَيَاتِ الدُّنْيَا وفیل آخرتھی اولانا ور مشدہ و بدنی دہ وخرتہ مجھ دہ ندرش لر مشدہ ندر مشدہ جزلبیر خبیر en güzel haber nedir gelir dersin senin ticaretin kazandı en güzel bir haber خبیر başarılı oldu yani سن yani sen adın çıktı ödül aldın جزال güzel haberler Ama Allah Teala diyor خبر veriyor sana ندیر دنیا haber verirsen دنیا داڑ Sen peygamber değilsin اللہ تھیر سنا de خبر سن اللہ تالہ دے سن موجود خبر ویر نا سن خبر ویر ایم پیمت ندیر بخار سن سان Yani hayatın gittikçe sırat-ı müstakim üzerine saklam ayağı basıyorsun. Millet korkuyor kaymaktan sen daha saklam ne kadar hayatta fitne oluyor çetrefil oluyor sen daha sağlam dürüst gidiyorsun. O zaman ne oldu? Sen müjdeyi aldın bu dünyada. Onun yanında bazen de Allah'ın hikmeti gereği senin elinde manevi kerametler gösterir Yani maddi kerametler. Bu müjdedir. Ahirette denilir müjde. Seni ölüm asnasından melekler ta cennete kadar el bebek gül bebek cennetin kapısına koyarlar. Cennete girerken de melekler sizi karşılarlar. Diyerler girin. Tıptum. Girin. Nefis hoşluğuyla halal olsun size bu cennet ki amellerinizle kazandırın. ya اللہ مسلمان işte e oluyor İki saat sonra Resulullah cihada gidiyor. Bu nedir bu cihat? Diyorlar cihat de farzdır. E ben de gidiyorum. Gidiyor al canı gönülden kital ediyor. Şehit oluyor. Cennete giriyor. Ama bunun elinde olsaydı bu en büyük ameli vermiş zaten. cihad ameldir. Bir de kalp ameli yapmış. Evet. Sonra melekler gelir senin dedikçe onu günahkarı, çafiri Kasabın soyduğu gibi, büzdüğü gibi derisini bunu tam tersine ipek gibi üzerinden ipek nasıl ipek bir çerşef üzerinden alırlar, böyle alırlar. Kabirde senin için e, bir oda verirler, cennetten bir bölüm olur. Kıyamet gününde sen üzülmezsin. Mehşer gününde millet terine batmış, azaptan güneş yakınlaşmış, seni Özellikle rahmet melekleri gelir böyle Resulullah'ın yanına kıyamet gününde. Orada ne var? Resulullah'ın havzu var. Havzu var. Oradan Resulullah'ın eliyle bir bardak çavşar suyundan içersin. Cennete kadar susmazsın daha. Yani Resulullah'ın ekibiyle insin. Resulullah'ın ekibiyle olan aziyet mi görür, korku mu görür? Bu da müjdedir onun için. Hatta cennete el bebek, gül bebek Götürürler, e, sonra ne diyor Allah sözü, چلمeleri, emri değişilmez e kadar, kadar de bu, budur. Hali budur. değişilmez emri budur. yani burada محمد kanundan kriterler, Evliyaullah kriteri budur, karşılığı da budur. Olmaz Evliyaullah'ın kriterinde oynayacaksın. Olur tamam bir Evliyaullah bid'at işlesin, mu'cidere göstersin Olmaz. Halimlerimiz, dört imamımız bize böyle anlatmış. Sonra ayeti neyle sonlandırır Rabbimiz? Dâlike huvel fauzul azim. İşte bu nedir? En büyüç kazançtır. Kazanstır. kurtuluştur kazanstır. en, büyük, en büyük budur evet sonra 2. bir hadis var رسول tuhu bil harb cin bir veliye düşmanlık etse onu sevmese yani ada muadad mualat dedik ya geçen derste düşmanlık etse bir veliyi Allah'ın velini sevmese benden ona savaş açılmış olur o kabul etsin اللہ تعالی اللہ تعالی خرشو اللہ تعالی یعنی تعالی سو شط چھی اون حسم نوا شطرو چھر سلدر چھال وزیرہ سلدر چھ ردمار اللہ İşte bu da nedir? Demekçi veli nedir? Allah'ın has adamlarıdır. Bak burada da adını koydu veli. Biz de bildik veliler şimdi. İşte bunlar nedir? Bunlar çaramat gösterebilir. Şimdi bugün de bu kadar inşallah. Önümüzdeki derste daha dataylı çaramarın kriterlerini anlatacağız. E daha detaylı Çar nedir? Nerede olmuş? Bundan önce olmuş mu? Nasıldır? Bunları hepsini Allah'ın izniyle anlatacağız. Evet. Allah daha iyisini bilir. Hepimize inanarak یہ ڈوری جرپ این اونی نصیبت و الحمد اللہ رب العلم و والسلام وسلام علیہ سیدم سلیم محمد علیہ و صاحب